Fatır 18. Sohbet 39. Ayetten itibaren Eûnzu billâh, eûnzu billâh, eûnzu billâhi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim Ve kul rabbi zıdn-i ve fehmen, rabbi şrahli sadriyi ve yessirliyi emri. Vahlül ukdeden min lithâni yefkahu kavli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana min mutathakir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi bil khair. Wa billah. <Sessizlik> Esselatu vesselamü ya Esselatu ya, ya vel vel Evet 39. ayete geldik ama e, her zaman yaptığımız gibi 38. ayeti de bir bakıyoruz. 37 38'e kayıp olmasın bağlantı kopukluğu olmasın diye inşallah. 37 ve 38 e, cehennem 37 özellikle cehennem azabıyla ilgiliydi. Ne diyorlardı cehenneme atılan e, kafirler? Feryat ederek, Ey Rabbimiz bizi çıkar da eskiden yapa geldiğimizden başka salih işleyelim, salih amel işleyelim. Rabbim de diyor ki size düşünecek bir kimsenin onun hakkında düşüneceği, tezekkür edeceği kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da bir nezir de geldi. Artık tadın azabı zalimler için hiçbir yardımcı yoktur diyordu. Geri e, çıkışın oradan olmadığıyla ilgili bir şey vardı. Bir e, geçen hafta söylemiştim o nezir uyarıcı konusuna hem peygamber e, demiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere gelen bütün peygamberler, uyarıcılar, ayetler. Bir de bunu çoğu tefsirde öyle, ben öyle olduğuna da inanıyorum. Aynı zamanda yani diğerlerini reddetmemekle beraber ihtiyarlık ile ilgili de şey Yani uyarıcı gelmedi mi diye. Geçen hafta hadisi söylemiştim de orijinalini söylemiş, söylememiştim. Onu şey yapacağım. Bu Buhari'de geçiyormuş. Allahu u Teala 60 yaşında ulaşıncaya kadar eceğini ertelediği yani 60 yıl ömür verdiği kimseden özür ve mazereti kaldırmıştır. Yani bir kimse 60 yaşına geldiyse artık e, hani neden Allah yolunda bir şeyler yapmadığıyla ilgili mazeret kalkmış. İşte ya şöyle oldu da böyle de ben başlayacaktım hani işte biraz daha ömrüm olsaydı falan e, bu hadise göre ee, 60 yaşı şey, neden 60 yaş? Peygamber bir hadis-i şerifte bu da Tirmizi'yi de geçiyor. Ümmetimin ömürleri 60-70 arasındadır demiş. Ee, yani artık ömrünün son kısımları oluyor. Ee, yani bundan evvel gençken aklı yerindeyken yapmasını istiyor. Ne diyor ayet Tezekkür edecek kadar bir ömür vermedik mi? Düşüneceği, zikredeceği, akledeceği bir ömür vermedik mi derken de bunu söylüyor. Bir hadis-i şerif daha var. Bu da Kenzül Ummal denilen hadis kitabındanmış. Bunu Suyuti şey yapmış. Bir melek her gün kırklı yaştakilere, yani benim gibi olanlara, Ey kırklıklar, ekim tarlasının hasat ve harman zamanı yaklaştı. Tekrar ediyorum. ekim tarlasının hasat ve harman zamanı yaklaştı. 60 yaştakilere ey yapmışlıklar ne amel işlediniz, ahirete ne takdim ettiniz diye sorarmış. Ve 70'li yaştakilere ise ey yetmişlikler hesaba geliniz diye nida eder. Yani Peygamber Efendimizin hadisi bu şeyden rivayet edilen. Hani bunun da hadis destekli olarak bunu bir söylemek istedim. Yandım. O... 70'ü geçti. Şeyde bir Hazreti Adem'in evlatlarından ilk olarak saçı sakalı ağranda İbrahim Aleyhisselamdır. Bu Tevbe <gülüyor> Kitabından okuyorum bunu. İbrahim Aleyhisselam, Ya Rabb bu ne, Ya Rabbi, bu nedir diye sorunca Allah Teala, bu bu dünyada vakar, ağır başlılık ve saygınlık, ahirette ise nurdur, buyurmuştur. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, nurumu ve vakarımı arttır diye dua etmiştir. Hadis-i şerifte de şöyle varit olmuştur. Bu münavi hadis kitabında geçiyormuş. Elbette Allah-u Teala saçı sakalı ağırmayan ihtiyarı sevmez diye de bir e, hadis-i şerif var. Hani bunları geçen hafta okuduk da e, bir de kaynağıyla okumak istedim. Bunu belirtmek istedim. Bir de e, bir sonraki ayette. İnna Allahu alimu gaybus semawati vel art. Burayı biraz eksik şey yapmışız son dakika olduğu için şüphesiz Allah alimdir. Neyin alimidir? Gaybus semawati vel art. Yani semaların ve arzın gaybının alimidir. Yani bilenidir. Burada bir isim tamlaması var. Yani Arapça bilenler için söylüyorum. Alimü Gaybüs semavatı vel artı. Yani burada muzaf, mudaf o parantez içine gaybüs semavatı vel artı da mudafın iley. O da kendi içerisinde gayb muzaf, semavatı vel artı da mudafın iley olarak şey yapıyor gidiyor. Manası ne burada? Yani bırakın insanları koskoca semanın bile Gaybını bilen. bilen en ince deliliklerini e, bilendir. Yani sizin sadrınızı mı bilmeyecek manasında bir ifade? İnnehu zaten devam ediyor ayet kerimede. İnnehu alimü alimun bir zatı sudur, e, sudurlardakileri bilir diyelim ona. Aslında zat e, zat sahip olma fiili e, sudurdakileri bilir. Onu da ni de olarak açıklamıştık. Ee, bu bir de açıklamıştık. Ayreten şey geldi benim aklıma. Adiyat suresinde var ya ve husle mafis sudur. Bilenler biliyor. Ee, hani bu şey var ya Bakara 284'e geçen değinmiştik ya ona itiraz ediyorlar işte ya Allahu Teala işte şeyleri kalptekileri pardon e, göğüslerdekini yani nefislerdekiyle hesap eder mi etmez mi diye şey vardı bak bu ayet-i kelimelerin hus ile sudur ne demek sadırdakiler hasıl olduğu zaman hani şöyle bir itiraz var ona ya insanın ameli önemlidir göğsündekiler önemli değildir Hani bu amel boyutuna çıkmadık zaman e, yazılmayacak meselesi var ya. Halbuki Bakara 284'te öyle e, denmiyor. Buna da var. İşte buna bu hus ile sudur da. E, yani e, sadırdakiler husule getirildiği zaman ortaya çıkarıldığı vakit diyor. Yani ne olacak onların hali manasında. İşte bu 38'de de Fatır 38'de de şüphesiz o sadırlarda olanı bilir deyince bak sudur sadır aynı kök biri tekili biri çoğulu bu ifade var. Sadırlarda olan kalp ve nefis kalplerde olanı o nefislerin potansiyel fiiliyatını bilir manasında da bir ifade. Bunları özellikle söylemek e, istedim. Bir de şunu şey yaptım. 37. ayetin sonunda bir aynı işareti var. E, konu bitiyor diyor. E, görüyor musunuz? Fakat şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bunu da söylemek istiyorum. Yani sanki bu e, surenin e, testlerin dışına çıkılıyor gibi oluyor ama hani ben size Kur'an'la ilgili e, bazı şeyleri de göstermek istiyorum. Her sureni e, ayet sonları genellikle bir kafilidir. Yani şiir değildir Kur'an-ı Kerim. Fakat hep bir kafili bitmiştir. Mesela bu bir önceki sayfaya bakın. Ayetlerin sonlarına bakın. Bak hep Nur, Nezir, Nezir, Münir, Nekir. Görüyor musunuz? Genellikle hep aynı şekilde bitmiş. Bu şeyde de 35-36-37'ye de bakarsak ne var bakın burada da e, kefur e, nasir sudur gibi e, ifadeler var. Arka sayfaya geçin yani bugün işleyeceğimiz şeye. Bakın 39'da ilk defa e, bu şey bozuluyor. Ne var? Evet. Hasara diye ifade var. Ondan sonra devam ediyor aşağıya. Gurura Evet, gafura nüfura aşağıya kadar öyle yani ben şunu dedim e, sanki anlam e, şeyi yani bütün ayetlerin öncesiyle sonrasıyla alakalı ama aynı işareti sanki bu 38'e daha yakışıyor bir sonraki ayete daha yakışıyor gibi çünkü e, yukarıdakilerin devamı zaten e, şüphesiz o gönüllerde olanı bilircidir e, zaten yukarıyla e, alakalı hani benim e, şeyim eee Böyle gibi oldu. Hani itirazım yok da bir hani bu ayet orada sonları kafiyeleri niye değişmiş? Muhakkak bunun bir şeyi vardır, hikmeti vardır. Evet 39'a geldik nihayet. Bismillah. Hu al-lazizi alaikum halay- khalife fil-ard, faman kafere, faleihy kufruh, fala yazidul kafiriine kufruhum de Rabbihim, illa məqda, hələ yezidül kafir rine, küfruhum illa xhasara. Bölüm-bölüm açıklayalım inşallah. Hu alazijialakum hak halife o sizi yeryüzünde halifeler yaptı, halifeler kıldı. Femen kefere, kim küfre aleyhi küfruhu, onun küfrü kendi aleihi nedir? Velayizidül kafirine küfruhum Rabbihim illa makta, kafirlerin küfrü onlara rabbleri katında, rabblerinin indinde gazaptan başka bir şeyi artırmaz. Velayizidül kafirine küfruhum illa khasara. Kafirlerin küfrü onlara hasardan, burada helak demiş ama hasardan başka bir şeyi artırmaz. Bu çok sert bir ifade bana, geldi bana. Neden çok sert geldi? Şimdi birinci grupta yukarıda önceki sayfada vardı, cennetlikler vardı. ikinci sayfada da kafirler diyordu. Kafirlerini ne olarak açıklamıştık? İnkar edenler. Şimdi onlar bir şeyleri inkar ediyorlar. Ee, o ee, Enam suresinde vardı. Ee, neyi inkar ediyorlardı? Ölüm inkar ediyorlardı. Ahireti inkar ediyorlardı. O Enam 30, 31, 32'de olan e, yerlerde. Lakin burada farklı bir küfüründen küfürlerinden bahsediyor. Ee, bu ayetin ikinci kısımda kafirlerin e, küfrü bir şeyi artırmaz ancak ki Allah'ın gazabı diyor ya. İşte burada da bir küfür çeşidinden daha bahsediyor. İşte bunu açıklamaya çalışacağız inşallah. Önce diyor ki o öyle birisidir ki hüve hüve kimin oluyor burada ne kast ediliyor? Allahu Teala Cenab-ı Allah. Ellezii öyle idir şimdi onu anlatıyor. Caa sizi kıldı, sizi yaptı, sizi o hale getirdi. Ne getirdi? Ne hale getirdi? Bu hangi kelimenin çoğulu? Halife, Halife kelimesinin çoğulu bu. Nerede? Fil yani, avrda, arzda sizi halifeler kıldı. İşte ondan sonra diyor, hemen kefere. Kim bunu kefred, küfrederse, kim bu gerçeği kefreder, küfrederse, evet. örterse, evet. inkar ederse. Şimdi halife deyince size ne çağrışıyor? Ee, Türkçe'de çok kullanılıyor bu. Yani yabancı bir kelime <gülüyor> değil. Vekalet eden, vekil, vekil, eden, vekil temsil doğru. Vekil temsil eden. Temsil, vekil ayrı bir şey ya, Yo, ben onaylamıyorum. Hani Siz dediklerinizi e, şeye söylüyorum yani. Yani onaylamıyorum da reddetmiyorum da. Peygamberin varisi olur. Allah'ın dedikini olmaz. Kimseci olabilir ancak. Şimdi şöyle. Halife kelimesine baktım biliyordum da. Bunun kökü halefe halefe cihet olarak yönü olarak önün zıttı demekmiş. Hani ön düşünün bir şeyin önü arka kısmı. E, kısmı. İlahiyatçılar der ya, <gülüyor> düşünürler. Evet. evet, yok o farklı mana bu şey cihet olarak. Yani ön, arka. arka. arka. E, bu şey de var ya, bu, var ya Ayetel Kürsi'de. <gülüyor> min emme beyne eydihim <gülüyor> ve ma Yani önlerindekilerini yani ve arka arkalarındakini arka. bilendir manasında ne anlama geliyor? Bir arka da. İkinci manası şuymuş. Zaman <gülüyor> olarak öndeki zaman değil de takdim edilen zaman değil de geçmiş Zaman. E, zaman manasına da geliyor. Diğer bir anlamı arkada kalan demek. Arkada bırakılan. Yani öne geçen var. Evet. Bir de arkada bırakılan var. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'de eleştirilen bir mana. Onlar diyor, şeylerle beraber geride kalmışlar. Kadınlarla beraber diyor, geride kalmışlardır. Savaş, savaş Savaşta var, var ya, Tevbe suresinde bahsediliyor. Ne seferi o? Tebük, Tebük seferi. seferi. Tebük seferine çıktıklarında geride kalanlar diyor. Yani geride kalanlar e, manasına da geliyor. Bir şeyin alternatifi manasına da geliyor. Yani bir şeyin e, hani, arkasından zıttı. ona e, gelebilecek. Şöyle. Yani zıt gibi evet. de olabiliyor. Mesela ıhtidaf, muhtelif, e, muhalefet bu kelimelerden e, meydana e, geliyor. Bir manası da e, birisinin yerine tayin etti, ondan tayin ettiği ve yetkiler verdiği kimse manasına da geliyor. Mesela bu ne var? Hulefai Raşidin var mesela. Değil mi? Halifeler. Öncekini. Evet. Şimdi bu ön arkalarla birleştirirsek ne oluyor? Önceden gelen biri var. O gittikten sonra onun yerine geçen manası da var. Kur'an'da bu manası çok kullanılmış. Mesela ee, şeyde Yunus 14. ayette, Enam 165. ayette, Fatır 39. ayette ve Sat suresi 26. ayetlerde bu kelime aynen e, helâif kelimesi geçmiş. Bunları okumak istiyorum size. Onların ardından yeryüzünde neler yapacağınızı görmek için sizi onların yerine geçirdik. Yani halifeler yaptık. Bir şey çağrışmıştır mesela sizde. Ama yeryüzüne halife değil mi? Bu? Tabii tabii yeryüzüne ama Yukarının halifesi olamaz. <gülüyor> Yok zor. Sizi yeryüzünün halifeleri yapan... Yani yaptık, yaptık. Zaten Rabbim bizim sınırımızı bildirmek haddini bildirmek için ne bu? Arz ifadesini kullanıyor. Yeryüzüne ha, dikkat edin. Yani. Onu da açıklayacaktım şimdi şey yapın. Ee, Enamdakini okuyorum. Enam 165. Size yeryüzünün halifeleri yapan, verdiği nimetlerle sizi imtihan etmek için bir kısmınıza diğerlerinden üstün dereceler veren odur. Fatır 39 işte bizimki şu an okuduğumuz ee, sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Bir de Sad suresi 26'da geçiyor. Ey Davut biz seni yeryüzünde halife yaptık. E, e, halife ile ilgili birçok ayet var da benzeri. Mesela şey olarak geçiyor halife. Nuh kavmi var ya Birlerin arkasına geliyor ya onları halifeler kıldık onların arkasından diyor. Neden? Boğulup giden bir nesil var onun arkasına gelen manasında. Şimdi bunları topladığımızda, toparladığımızda, o sizi yeryüzünde kalifeler yaptı dediğinde birinci maden şu var. Hani önden gelenin, arkasına gelen açısından önce yeryüzünde kimler vardı insan topluluğundan evvel? Cinler vardı. Cinler vardı. Evet, bu Kur'an'da ayetlerde geçiyor biliyorsunuz. Cinlerin arkasına halifeler, yani o topluluk kendisinden bilme konusunda, hani ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi muhabbetle istedim meselesi var ya, bu olmadığı için onların yerine geçen insan kastediliyor birinci manasıyla. İkinci manasıyla, yetkilerini kullanmıyor. Mesela Hazreti Ali kimin yetkilerini kullanıyor? Mesela Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman kimin yetkilerini kullanıyor? Hayır, Peygamber hayır, Efendimiz hayır. sallallahu ve sellem'in yetkisini kullanıyor. Birisinin adına yetkileri kullanmak bakımından biz de o İslami şeylerin, değil mi? Yönetim şeklini idare eden şeriatın, risaletin ne derseniz deyin ismine kullancılarıyız, kullanma yetkileri olanız. O anlamda bir halifeyiz. Biraz daha derin anlamıyla şey yapabilirsek biz aslında bakın ne diyor? O ardından yeryüzünde neler yapacağınızı görmek için sizi onların yerine geçirdi. Halife kıldı derken de biz aslında Allahu Teala'nın yetkilerini kullanıyoruz. Öldürüyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Yapıyoruz. Yaşatıyoruz. Yaşamasına izin veriyoruz. Birlerini besliyoruz. Bunlar Allah-u Teala'nın yetkileri aslında. Ama niçin vermiş Allah-u Teala bunları? Bakın diyor sizi imtihan için diyor. Yani bakalım bu yetkileri benim yetkilerimi nasıl kullanacaklar? Yani bu anlamda çok alır işte bu. Ve bunu insan e, cinsine veriyor. Her şey yapabiliyorsun ya öldürürsün. adam öldürsün. Allah yaratıyor ya, sen nasıl öldürürsün? Ama öldürme yetkisi var. Yani yapabilirliğin var. Mümkanı var anlamında söylüyorum. Bu da aslında neye dayanıyor? Bir manayla üstte yukarı gidersek hani meleklere diyor ya Allahu Teala yukarıda. Ben yeryüzüne bir halife var edenin diyor ve secde ettirtiyor değil mi? Meleklere. Ee, Adem'e yüklediği bir şey var. Hazreti Adem'e yüklediği bir şey var ki ona secde ettiriyor. Yani aslında Adem'e secde ettirmiyor Hazreti Adem'e. Ademe yüklenilen değerlere secde ediliyor. Çünkü Allah'ın dışında birisine şey olmaz. Allah'ın dışında birisine secde edilmez. Ee, ama secde ettirtiyor. İşte o verilen yetkiler, bütün esmaül hüsnâ bilgisi, hatta esmaül hüsnâ'nın potansiyel tecellilere ve tabii ki ruh Ruhu da yok sarmayalım. Allah'ın şey, Allah Allah Allah insana yükledikleri işte bu anlamda da halife oluyor. Ya yani O anlamda kendimizi basit görmeyelim. Yani nefsimizi basit görelim. Ama Allah'ın verdiği yüklemelerin değerini potansiyel taşıma açısından da çok ciddi bir sorumluluğumuz var. Hatta okuduğumuz ayette ne diyordu bir önceki surede? Biz emaneti e, yerlere göklere dağlara e, değil mi dedik e, ama diyor kabul edip insan cahildir ve zalimdir diyor işte bu emanetle beraber biz e, yeryüzünde bak yalnız üst semada değil yeryüzünde duruyoruz şimdi Allahu Teala'nın niye kızdığını anlıyor musunuz tam olarak anlamak mümkün değil de o sizi yeryüzünde halifeler yapandır diyor Nasıl böyle davranırsınız? Nasıl bu gerçeği bilmemezlikten gelirsiniz? Yok sayarak yaşarsınız? İşte bu gerçeği bilmelerine rağmen yok sayarak herhangi bir mahlukat gibi yani eşrefi mahlukat değil. Ahseni takvim olarak yaratılmış bir mahlukat değil de herhangi bir mahluk gibi yaşama gayreti ve o şekilde düşünme işte küfür oluyor. Ve diyor ki ama tamam, tamam diyor yine de ben size irade serbestliği verdim. İstediğiniz gibi davranabilirseniz ama şunu unutmayın. İşte ayetin ikinci kısmı. Femen kefere kim bu küfrü bu şekilde gerçekleştirirse fe aleyhi onun aleyhi nedir? Neyi? Küfrü hu. Küfrü. Yani bana bir zarar veremez diyor. <gülüyor> Sisteme bir zarar veremez. İnsan ne ederse kendine verir. Bu olur. Hani geçen hafta demiş ki Allah cehenneme atmıyor aslında. O insan gidiyor. Kendisi gidiyor. Hani bir söz var bir ya cehennemde ateş yoktur. İnsanlar onu kendileri götürür diye. Evet. Yaptıkları şeklinde. Bu var bu ayette. Devam edelim e, kısmına. Vela yezidu ziyadeleştirmez, arttırmaz <gülüyor> el kafirine Küfruhum kafirlerin küfürleri arttırmaz ziyadeleştirmez nasıl ya adam küfür ediyor ee, hiçbir şey mi artmıyor yani, yani bu küfür etmelerinin sonunca bir şey artmayacak mı ziyadeleşmeyecek mi ha, ziyadeleşecek nerede ama in de rabbihim rabbinin katında bir şey ziyadeleşecek. Yani hani arş sallandı falan deniyor ya arş şeyinde. Ama inde Rabbihim. Rabbim inde e, neymiş? İlla yani şunun dışında bir şey ziyadeleşmeyecek. Ziyadeleşecek olan neymiş? Maktan. Makt makıt, sözlüklere de şöyle geçiyor. E, tam olarak okuyayım size. Bir kimsenin yaptığı sebebiyle çirkin bir iş yapanı görenin o kişiye olan aşırı öfke ve tepkisini ifade eder. Ragıp el-İsvehani'nin sözlüğünden bu. Yani onların küfrünün neticesi değildir ancak ebedi gazaba olabilecek Rabbani buzdur. Yani, bakın yalnız burada ilginç bir ifade var. İnde Rabbihim diyor. Yani bu Allah indinde böyle. Yani diyor ki, yeryüzünde bunu göremezsiniz. O göremediğiniz için sanki Allah gadaplanmıyor. İnsanlar bu kadar küfür ediyorlar. Ediyorlar da boşa gidiyor bilmem ne. Hepimizin aklına gelmiştir. Bu kadar yeryüzünde küfür alametleri var. Ve insanlar çok ciddi zulümler yapıyorlar. Ama yine güneş doğuyor. Güneş batıyor. Yani sanki hiçbir şey olmamış gibi oluyor. mi? insanda şey oluyor. Ya bu kadar niye boşa mı gidiyor bilmem ne oluyor. İşte Allahu Teala diyor ki aslında artıyor. Fakat benim indimde artıyor. Hani sabırlı biri vardır de çok sabırlı gözüküyor. Pek de belli etmez. O birisi de karşıda yapacağını yapar. Yapacağını yapar. Yani i̇çinden der ki sen yap yap. İçinde artıyor. Yani birikiyor, kendi öndünde birikiyor. birikiyor. Patladım. Adam, He, o da bir ya. şey olmuyor zannediyor. Ya bir ayette diyor ki hocam onlara verilen bir süre vardır. Sesle. Onlara verilen bir süre vardır diyor. O süre olduğu için diyor onlara hiç karışılmaz. Elak olmazlar. Hı hı. Yani o süreyi tamamlasınlar diyor. Yani. evet o mühlet veriliyor işte o zaten ayetin iki ayet sonunda <gülüyor> e, o var oraya gelirse güleceğim. ve ne artırıyormuş biliyor musunuz e, maktan artırıyormuş makt kelimesi işte o bizim bildiğimiz bir şey değil e, bir insan işte o içinde demin anlattık yani böyle yapıyor yapıyor adam sabrediyor ama içerisinde bir şey birikiyor ya e, gazabı birikiyor ama gizli potansiyel bir gazap yani Potansiyel bir gazap biriciyor. Bu tehlike. Ama insanlar bunu anlamıyor diyor. Ama diyor benim indinde onların Rablerinin indinde e, bu öyle e, oluyor diyor. Burada bir şey dikkatimi çekti. Yani kitapta da gördüğüm şekilde ifade ediyorum. Maktan nekra gelmiş. Marife gelmemiş. Hani sonunda e, şey var ya üstün iki tenmin var ya o belirsizlik veriyor bir kelimeye. Yani bilinen bir gazap makıt değil bu. Yani siz bunun mahiyetini bilemezsiniz. Siz anlayamazsınız bunu. Yani bu öyle bir birikiyor ve öyle potansiyel bir gazap ki siz bunu anlayamazsınız diyor Rabbim. Bildiğiniz bir şey değil yani. Yani bunun akıbetinin de ne olduğu belli değil. O yüzden belirsiz ifade yani nekra diyoruz buna nekra olarak gelmiş. allah Teala devam ediyor. Tekrar ediyor. وَلَا يَزُلُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ Bakın Hemen hemen aynı kelimeler tekrar edilmiş. İlla hasara. Yine arttırmaz. İlla hasarı artır. Hasar Türkçe'de de kullanılıyor değil mi? Tabii. <gülüyor> yani husran, ziyan olarak Türkçe'ye çekilir. Burada ne demiş husrana? Helak demiş. Helak bilmiyorum. Evet, yani kasarlarını e, artırır diyor burada. Hani helak, evet. ol, helak olur. dur Yok öyle. Helak helak. görecek. Tabii. Evet. Ee, bakın burada şöyle de diyebilirdir Rabbim. Hani velayezul <gülüyor> kafire yine küfre bu. illa makta ve hasaranda da diyebilirdi. Fakat bunu uzun cümle, iki tane uzun cümle şeklinde e, kullanması ilginç. Birincisi, e, bak bu maktan kelimesi Rabbinin indinde oluyor bir kere. Onu ayırmış Rabbim. Yani bunu siz anlayamazsınız, değilsiniz Ama hasara kelimesi, yani Rabbinin indinde demiyor. Aleniye o. Yani hem dünyada hem ahirette evet. bu aleni bir şekilde gözükecek. Ee, bunu söylüyor. Bu ifade 35. yani bu kullanım tarzı bu 35. ayette de aynıydı. Bir bakalım oraya 35. ayette. Son kısmında bak diyordu ki bize burada yorgunluk dokunmayacak burada bize bıkkınlık da dokunmayacak. Yani ne bize burada nasab denilen yorgunluk dokunacak ne de burada bize bıkkınlık dokunacak. Yani cennet nimetlerinde böyle nasab dokunmaması e, yorgunluk dokunmaması, bıkkınlık dokunmamasının ifade edildiği şeklinde bunun zıttı olarak da bu sefer kafirlerde olanda da 39. ayete gelelim. Hemen hemen Kur'an ifadesiyle benzer şekilde ayrı ayrı cümleler haline verilmiş. Yani onun zıttı gibi. Yani Müslüman girdiğinde e, cennete inşallah yapılan ikramla oh ne güzel burada, burada bir nasab da yok, meşakkat da yok. Aynı zamanda bıkkınlık da yok. Ne işin başında ne işin sonunda bir şey yok. Ama kafirler için aynı ifadede artan bir şey var. Allah'ın gazabı ve de aynı zamanda onların hasarları, hüsranları yani e, burada artıyor. Bu bana çok ciddi bir teklif gibi, tehdit gibi geldi. Önceki şeylerde ölümü yalanlıyorlardı. Ahirette yeniden dirilmeyi yalanlıyorlardı. Ama burada yalanlamaları yani küfürleri ise daha büyük bir şeyi. Allah'ın koskoca yetkilerini küçücük bir mahlukata yükleyerek onu şereflendirmesini bu büyük gerçeği yok sayarak, hafife alarak ve gereklerini yapmayarak yaşamasını Rabbim bana bir şey yapamazsınız ama bu benim yaptıklarınızla bu kadar büyük bir şeye kıymet vermemekle yaptıkça benim gazabımı artırıyor ve de sizin Hüsranınızı artırıyor. <gülüyor> Fakat siz farkında değilsiniz. Neleri kaçırdığınızın <gülüyor> ve kendinize ne kadar büyük bir zarar <gülüyor> verdiğinizin farkında değilsiniz diye de hiç hafife alınacak bir ayet e, değil. Çok şiddetli bir uyarı var. Çok, şiddet. çok yani şiddetli. Var. Yani ben şey yaptığımda bunu gördüm. Ve bunu da bir önceki ayette, ya o sizin sadırlarınızla olanı bilirdi deyince de yani bırakın yaptığınız amelleri, düşüncelerinizi, sizin sadırlarınızdakilerle ben bunu yakalıyorum. Bir halife olmaya layık olmayan davranışları yaptığınızı görüyorum diyor. Yani Allah el-Basir esmasını vermiş, o Basir ile neleri yapıyorsun? E-Semi es vermiş, o Semi ile neleri yapıyorsun? Değil mi? El-Kahhar'ı sana yüklemiş, Allah'ın muradı dışında neleri öldürüyorsun? Yani esmaları kullanırken babamızın malı diye kullanmamak lazım. Bunu gibi yaparsan, ciddi. Necdet olursun. Şuradan aksini yaparsan evet. uyarı yani aynı zamanda ve yol göstereceğim. Allah. Yani çok konuşulabilir ama anladığınızı hissediyorum. Sükunetinizden, işinci diyetinden. O zaman geçelim diğer ayete inşallah. Uf. Gül. De ki Hadi şimdi anladınız değil mi işin ciddiyetini diyor. Bul de ki. Hani öğretmen sınıfta böyle fırça atar, fırça atar bir şeyler anlar, öğrenci hatasını anlar, susar ya. Eee hadi bakalım söyleyin bana. Şimdi bu gerçekten sonra artık bir şey demeniz lazım. Susmanız yetmez. E ra'aytüm. Hadi bu söyleyin bana diyor. Aslında bu ra e fiili var. Gösterin bana manasına gelir aslında ama... Ee, hani tefsiri olarak da söyleyin bana. Hani gösterin bana söyleyin bana. Anlatın bana. Allah'ı bırakıp da taptık, tapmakta olduğunuz ortaklarınızı. Bunu Arapçasını okumuş muyduk biz? Hayır. Ha, o Arapçasını okuyalım. Madem yeni bir ayete geçtik. Şürekâ. Bismillah. Qul era'eytüm şürekâ ekum ellezîne yad'un min dunillah eruni ma za khalaqa min al-ard am lahum shirkun fi al am ataynahum kitaben fehum ala bayyinatin min bal in in yu'idu zalimina ba'dhum ba'dan illa gurur Gül de ki er gösterin bana söyleyin bana şürekâküm e, şeriklerinizi o şerikler ki ellezîne yed'ûne min yed ne biliyorsunuz geçen yine açıklamıştık çağırdığınız dua ettiğiniz davet ettiğiniz yöneldiğiniz burada tapmakta olduğunuz demiş ee, çok üstten söylemiş. Ee, şeriklerinizi, ortaklarınızı gösterin. Virgül devam ediyor. urini yine bana gösterin. Pardon, e, doğru. Eruni gösterin. Maza halaka minel ard. Yeryüzünde neyi yaratmışlardır? Em lehum shirkun mis fis yoksa onların gökte gökte de ortakları mı var? em, yoksa atayna hum, biz onlara verdik, kitaben bir kitap yani hum dediği kim ee, onlara diyor, şeriklere fehum ala beynat minit ki onlar o kitaplarla beraber bir delil, delil üzerine bulunuyorlar beyinat delil üzerine bulunuyorlar bel, hayır canım bilakis in Ya'uduz zalimune Onlar bir vaatte bulunmuyorlar. Bahduhum bahdan Birbirlerine Sadece şunu bulunuyorlar. Gurur. Bir aldatma, bir e, aldanıştan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Demek ki yukarıdaki halife kelimesiyle ortaya çıkan gerçeği anlamadığın zaman, bunun gereğini yapmadığın zaman da sen ne yapıyorsun? Şerikler edinmiş oluyorsun. Şerik ne demek? Ortak. ortak, ortak. Bak ilahlar demiyor direkt olarak Allahu Teala. Şerikler diyor. Şerik, şirket ortağı biliyorsunuz. Şirket, ortakların kurduğu bir şey demektir. Yani Sistemde Allah'ı inkar edemezsin. Hani birçok yerde de var. O yerleri, gökleri yaratanı kim soru, sorduğunda sana ne diyecekler? Allah diyeceklerdir. Ama belirli ve güç ve kuvvetlere sen bir şeylere şerik, şerik tutuyorsun, ortak tutuyorsun yani. Evet. Allahu Teala bunu istemiyor. Bütün ve güç, bütün güç ve kuvvetin kendinde olduğunu ve bu güç ve yetkinin paylaşılmaz olduğunu senin yaşantında düşüncende, inanışında görmek istiyor. Öbür türlü müşrik oluyorsun. Müşrik ne demek? Şirk koşan. Şirk koşan demek. İnkar eden değil. Yok değil. Yani, ortak, yani Allah var da onunla beraber başka şeylere de buradaki ifade ile yönelen demek dua eden demek çağıran demek yardımcı olarak Allah'tan başkasını gören demek mesela biz Ege'liyiz Ege'de bir ifade var bir şeyden korktuğu zaman anacım Allah diyor bak Allah anacım demiyor <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Mesela tasavvufta bir şey vardır. Bir şeyden korktuğunuz zaman, bir şeyden irkildiğiniz zaman, Allah. bir tehlike geçirdiğiniz zaman otomatik olarak ilk ağzınıza gelen kelime ne? Allah. Allah. Allah. Tamam Allah. deneyin, görün. Anam bir şey gördüğü zaman, Anam. Anam. işte bir görün yani. Ya da bir şey de demeseniz bile, bir şey çağırmasanız bile ne diyorsunuz? Anam diyor. Şirket diyorlar olarak. Hı. Mesela deprem oluyor. Aman kaçından kaçın. Aman şu kütüphaneyi tut. Aman çocukları koruyun. Mu? Yoksa direkt bir Allah'a yönelişme. Otobüste olayım. gidiyorsunuz. Şimdi olması gerekenleri söylemiyor, Yani olanları test etmen için. Otobüste gidiyorsunuz, arkada rahatlatıyorsunuz. Bir an aniden fren. aniden fren. Ne yaptığınıza bir bakın. Aklınıza ilk gelenin ne olduğunu Allah. düşünün. Öyle mi acaba? Kelime de kolay. Ben e, ben yıllarca kendimi bu konuda çok ciddi eğitmeye çalıştım. Ben de değilmiş. Namaz kılıyorum, ediyorum. E, olması için çok çalıştım ben. Yani bunu bir şey olarak düşün. İşte bunu niye anlatıyorum burada? Ç bak ne diyor? Çağırdığınızı diyor. Allah'ı bırakıp da Burada tapmakta olduğu diyor. Tapmakta olduğu değil. Ne ya diyor? Yed'une diyor. Çağırdığınızı. Bir şey başınıza geliyor. İlk telefonla kimi çağırıyorsunuz? Kimi aramayı düşünüyorsunuz? Kimden yardım istiyorsunuz? Tamam sebeplere sarılacağız. Ama ilk duygusal olarak Allah'a yönlenmemiz gerekiyor. Sığınmamız gerekiyor davet dua etmemiz gerekiyor sonra dünya tabi dünyada o. yaşıyoruz vesileler dünyasında yaşıyoruz yöneleceğiz bunun en büyük yeri kaza geçirdiği zaman insanın başına geliyor. Hastalıkta da yani, hastalıkta. Yani. Evet. Bak, hastalık hastalık, var. Hastalık, kaza, hastalık, deprem, deprem. Da hepinizin, hepinizin da... düşünme fırsatım var. Kazada öyle bir şey yok. Evet. Birkaç saniye içinde kaza daha da anlık var. doğru. Evet. Deprem daha anlık deprem böyle diyor. şeylerde. Evet. Neyse fazla şey yapmak istemiyorum. Ee, yani Allah'ı bırakıp da diyor Min illa. Allah'ı bırakmak ilginç. Yani burada mesaj veriyor Allah Teala. Yani Allah'ı da ne yapıyorsun? diyor. Ve tekrar gösterin bana diyor. Tamam madem öyle yaptınız. Kendinizi de yakaladınız. Hani bu ayetler ışığında. Olay geçtikten sonra. lan ben niye öyle yaptım falan. var, Benim içimde başka şeyler mi var. Tam olarak yönelemiyorum. Şimdi gösterin bana. Hani o şerif olarak kabul ettiğiniz benden başka yöneldikleriniz. Yeryüzüne neyi yarattı? Kendisine işaret ediyor. Ya ben yarattım yeryüzünü görmüyor musun diyor. Yani <gülüyor> o zaman e, soru, cevabı sana bırakıyor. Ve diyor ki em, ya da onların gökte ortağı mı var? birden mi Yani <gülüyor> evet yani. E, bir, bak şimdi arzı kast ediyor Rabbim. Arz bizim yaşadığımız yer. Bir de yaşamadığımız, bizim yöneldiğimiz uluhiyet adettiğimiz yerde mi? Yani peki orada mı diyor ortakları var? Yani onlara torpil yapacak. Onlara güç imkan verecek. Hani yeryüzünde öyle ya bizim yukarılarda bir yerde dayımız falan var. Hani manevi olarak da göklerde diyor onların bir ortağı mı var? Burada derinlerinde de meleklere tapanlar vardı ya hatırlıyorsunuz bir önceki surede. Orada da bir şey var. Yani olağanüstü güçlerden. Ne kadar olağanüstü olursa olsun. Allah dışında da olağanüstü semada sizin kabul ettiğiniz manevi olarak yukarılarda kabul ettiğiniz yerlerde de Güvendiğiniz birileri mi var? Yok. Bu kelimeleri vurmak istemiyorum. Anlamışsınızdır bunu. Evet. Vuruyor mu kelimeleri biraz? Hı -hı. Fincancı kavut turlarına <gülüyor> dokunuyor mu biraz? Ürkütmek anlamında. Yani manen de e, kuvvetli de olsa, hatta melek olsa Allah'la eşdeğer tutmayacaksın. De olur bu ya öyle şey? O birisi insan birine. Demek ki yapılıyor ki Allahu Teala ayetine koymuş. Evet. Ne kadar büyük olursunuz. Aklınıza gelecek en yukarılardaki insan. Muhteşem. Hiçbirisi de o insanın manevi seviyesine gelememiş. Ama yine Allah değil. Evet. Mahluk. Yani peygamberi bile e, o hale getirmişler. Değer verilecek. İhtinastıradel müstakim, sıradel rezine namtaleyim. Kendilerine nimet verilerinlerin yoluna bizi ilet. De diyor. Yani onları takip edilecek önderler olarak kabul edilecek. Bunda bir sıkıntı yok. Edilmezse hata. Fatihaya göre. Lakin çok aşırı değer verdiğinde, çok aşırı yöneldiğinde Allah'ın dışında bu işte bu kısımdaki yere giriyorsun. Bu çok dikkatli gerektiren bir şey. Resmen imandan <gülüyor> olursun bile bile yaparsan değil e mi? Tabii Şimdi tabii. arabayla gidiyorsun 20-30 kilometre ile direksiyonu şöyle salla değil mi? Sağa sola. Sorun yok. Hatta çocuğa ver. El frenini çek. Çocuğa çek. Bu vitesi boşal. Araba kullandığını zannediyor. Ama artık otobana çıkıp da 5. vitese gittiğinde yüzlü kilometre'nin hızına geçtiğinde minik böyle direksiyon hareketlerine dikkat etmek zorundasın. Ee, maneviyatta da öyle maneviyata hızlandın mı belirli manevi yerlere geldin mi de artık böyle çok küçük hamleler bile yönelişteki küçük zeka hamleleri bile seni taklana attırır 10 ee, kilometreyle giderken o direksiyonu şöyle çevir hiçbir şey olmaz neden senin seviyene göre kaldırılabilir ama maneviyatta ben bir yerlerdeyim bir yerlere gidiyorum şunu yapıyorum diyorsan çok dikkat edeceksin önce Allah evet Diğerleri Allah'ın değer verdiği kadar ya da senin örnek alman gerektiğin kadar yer. Yani ben bu ayetin o kısmından bunu anladım. Allahu alem. Evet ben bunu söylüyorum zaten. Yoksa onlara bir kitap vermişiz de orada onlar bir delin üzerine mi bulunuyorlar? Burada Kur'an'ı Rabbim çok yükseklere çıkarıyor, değer veriyor. Yani bütün ve bu kural ve kaideler Kur'an-ı Kerim'de vardır. Evet, evet. Her türlü Allah'a nasıl yönelmesi gerektiğiyle, nasıl yaşanılmasıyla ilgili şeyler var. Beyineler de bunun içerisinde olsa bunun içinde olur. Bundan dışında bir şey görüyor musunuz diyor. Neden kitaba uymuyorsunuz? Ya ben bu sonradan başladım ibadet set, ortamlara şaşırdım. Ya insanların bu kadar Kur'an'dan uzak olduğunu görünce şaşırdım. Evet. Birçok cemiyet, cemaat var. Ya Kur'an yok. Kafalarına göre gidiyor. Ya o zaman beyine olamaz. Delilini alamazsın. Bak ne diyor? İçinde beyineler mi var diyor. Beyineler Kur'an'da arkadaşlar. Ve Allahu Teala'nın Resulü anladığı, ifade ettiği kısmıyla da hadislerde. Peygamber Efendimiz'in izahlarında. Bu iki şeye sarılacaksın. Veda hutbesini hatırlayın. Size iki emanet bırakıyorum şeklinde. Onun dışındakiler batıl. Kur'an'a da Rabbim burada e, yönlendiriyor. gönlendiriyor. Devam edelim. Bilakis Bel işte bilakis sıktığını söylüyor. İn yâdû zâlimûne vâdûhûm bâdan. Bakın yine zalimler ifadesi geçiyor. Yani Allah'ın e, bu kural ve kaidelerine hakkını vermeyerek yaşayanları Allahu Teala zalim diyor. Fakat birbirlerine ilginç. Demek ki insanlar küfürde zulümde birbirlerinin ayaklarını kaldırma, kaydırma konusunda da ciddi gayret içindelermiş. Bak ne diyor? Bazıları, bazılarını, yani buradaki ifadesi birbirlerini birbirlerine vaatte bulunmuyorlar. Birbirlerine destek manasında bir vaatte bulunmuyorlar. Ya olur mu ya? Bir sürü bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar bu zalimler birbirlerine? İşte diyor ki ancak diyor gurur. Gururlanıyorlar. Gurur olarak Aldanma olarak birbirlerinde vaatte bulunabilirler. Yani onların birbirlerine vereceği, fayda sağlayabileceği ancak bir aldanma. Hatırlıyorsanız bu gurur kelimesine çok e, şey yapmıştık. E, değil mi? E, dikkat edin. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Gururla. ve dikkat edin aldatıcılar size Allah'la aldatmasın derken o ayetlere tekrar bakmanızı istiyorum ya da ses kayıtlarını yine onlar çok güzel oldu Allah'ın izniyle e, aldatıcıların Allah'la aldattığını Allah'a yönelişle aldattığını bakın burayla geçiyor fakat bu aldanmanın asıl sebebinin gurur aynı zamanda zaaf manasına da geliyordu sizin kendi zafınızdan kaynaklanan nefsinizin marazlarından kaynaklanan bir şey. Aldatıcılar da bunu kullanarak size aldattıklarını çok güzel ifade etmiştik. Burada da işte Allahu Teala diyor ki senin zaafın var. Zalimler de Allah'ın doğru olan hak sistemine uymayıp da batıl olan sistemine uyanlar da birbirlerini ayağa kaydırma konusunda çabalıyorlar ama dikkat et de senin zaafın var. Buna kapılma. Allah'ın hak sistemine uy toparlarsak Allah seni halife olarak yarattı. Evet. Yetkilerini verdi. Esma-ı <gülüyor> yükledi. Sen de bunu emanet olarak aldın. Bu dünyada yaşarken de diyor ya ayeti kerimede Yunus Suresi 14. ayette onların ardından yeryüzünde neler yapacağını görmek için ispat etmek için sisteme sizi onların yerine geçirdi. Enam 165'te de sizi yeryüzünün halifeleri yapan, verdiği nimetlerde sizi imtihal etmek için bir kısmınıza diğerlerinden üstün dereceler veren odur derken de neden bu hilafet yetkisini Türk, e, yeryüzündeyken verdiğinin de bir göstergesi burada. Allahu Teala bize bu hakikate uyan yardım taleplerimizi ve yönelmelerimizi, dualarımızı, davetlerimizi de sadece Allah'a yapan, Allah'la beraber de bir şeri koşmadan yaşayan, haniflerden, güzel Müslümanlardan eylesin inşallah. Allah da bunun bize yolunu kolaylaştırsın. Amin. Yoluna erdirdikten sonra da ayağımızı sabit kılsın Amin. ve bize hidayet kapılarını açsın. O vehhab'dir, Rahman'dır, Rahim'dir. Amin. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi Rabbil alemin El Fatiha.